Açık Radyo Açık Derginin yanı sıra bağımsızları bagimsizlar.org adresinde bulabilir, info@bagimsizlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'tan takip edebilirsiniz. Ben Zeynep Okyay, bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Teknik masada Selahattin bizimle beraber. Bugün üç tane konumuz var. Mamao ekibinden Sine Ergün ve Eda Emirdağ. Ve Amber Platform kurucularından ve Bağımsızlar ekibinden Ekmeler Tan hoş geldiniz hoş Merhaba hoş Hep birlikte zor bir dönemden geçiyoruz Bu süreçte yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ace şifa dileyerek başlayalım Dayanışmanın önemi bir kere daha ortaya çıkıyor Herkes ilk başta kendi durduğu yerden nasıl bir destek yaratabileceğini düşünüyor. Bu haftaki programımız bağımsız sanat ortamının sorunlarını konuşmaktan ziyade şu anda çok acil olan dayanışmayı nasıl güçlendirebiliriz? Bunu konuşmak. Peki sanat ortamı böyle bir kriz anında nasıl bir destek sağlayabilir? Sanatla Dayanışma isminde bir oluşum kuruldu hemen depremin ikinci gününde. E, dahil olan sanatçılar sanat oluşumları var ve olmaya da devam ediyorlar. E, biraz e, Sine senden dinleyebilir miyiz? Nasıl başladı, nasıl organize oldu, neler oluyor? Tabii. Sanatla dayanışmaya başlamadan önce bütün ekip adına belki söyleyebilirim. Çok, çok üzgünüz. Öfkeliyiz. Sanatla dayanışma... Belki bugün aktif bir şekilde devam ediyor ama e, hissiyat olarak e, üzüntümüzü e, hafifletmiyor. Korkunç bir şey yaşadık. E, sanatla dayanışma e, o gün deprem günü bir telefon konuşması ve e, etrafımızdaki mama bağımsız sanatçılarıyla iletişimle doğdu. E, şuydu. Düşünce. Sanatçı belki kendisi nakdi yardım yapamaz ama yine de bağışçı olabilir. Bu bağışı biz zaten şöyle artiküle ediyoruz. Sanatla dayanışmada bağışçı olan sanatçı ona yardımcı olan bağışı tamamlayan olarak artiküle ediyoruz. Ama onun bağış yapmasına birileri ön ayak olabilir bu düşünceyle yola çıktık önce daha küçük bir sanatçı grubuna duyurduk ama ilgi çok büyüktü bu ilginin büyük olması daha fazla duyulmasına, görülmesine neden oldu ardından yapıyı kafamızda oturtmak istedik birinci önceliğimiz, metinde de belirttiğimiz gibi sanatlı dayanışmanın sürdürülebilir olması buna çok önem veriyoruz şunu kastediyorum e, depremin ilk günlerinde e, herkes Can Haraş orada olmak istiyor e, bir şekilde bir katkı sağlamak istiyor ama birinci ay ikinci ay geçtikten sonra e, biraz da e, e, basındaki görünürlüğünün azalması nedeniyle unutuluyor demeyelim ama gündemden düşüyor diyelim Sanatla dayanışma bu aşamada da olacak. Ee, bu bizim için önemli. Sanatla dayanışma ile ilgili belki ikinci söylenmesi gereken şey... E, ...bir e, şemsiye. Yani şunu kastediyoruz. E, doğrudan bağış alan bir kurum kesinlikle değil. Bunu tercih etmezlik etmezdik. E, zaten bunun prosedürü de farklı. Sanatla dayanışma... E, ...ki kişilerin bağış yapmasını bağışı tamamlamasını bir şekilde yardımcı olan bir arayüz diyelim şöyle diyebiliriz sanatla dayanışma ya sanatçılarımız işleriyle başvurabiliyor her sanatçıdan bir iş alabilecek şu anda bir şeyimiz var oluşumumuz var ardından Bağışı tamamlayacak kişi bu meblağda bağışı e, belirttiğimiz kurumlardan birine yaptı ve bunu bize dokümanta ettiğinde e, sanatçıyla e, bağışı tamamlayan yani bağışçıyla bağışı tamamlayanın ilişkisini kuruyoruz. E, böyle bir işleyişimiz var. E, bu yapıda... E, Tabii ki sanatla dayanışma adı bir anda ortaya çıktı. Deprem günü ortaya çıktı ama arkasında e, uzun süredir e, kültür sanat sektöründe yer alan inisiyatifler ve sanatçılar var. Amber Platform bunlardan biri. E, omuz, Karşı Sanat, Mama, e, zaten Bağımsızlar. Ee, hı hı. başta ee, söz ettiğim telefon konuşması zaten Ekmen'le olan bir konuşmaydı ve hemen bir araya geldik ve e, çalışmaya başladık. Şunu söylemekte yarar var. Sanatçının iş bağışlaması çok ayrıksı bir durum ve e, bir motivasyon. Ben görsel sanatçı olmadığım için bunu birebir e, empati kurabileceğim bir şey değil. Belki Eda bu konuda bize bir şeyler söylemek ister diye e, tahmin ediyorum. Ardından da e, yapısı hakkında yine ayrıntılı konuşuruz. Tamam. E, Mama'da hem evet e, sanatçı kimliğimi ko koruyarak ve biraz daha işle işte kalmaya çalışarak devam ediyorum. Sine ilk e, fikirden bahsettiğinde e, ben sanatçı olarak tabii neleri korumam gerektiğini ve hangi e, ...şekilde fayda sağlayabileceğimi düşündüm. Kendi açımdan da... ...hepimiz bazı yardımlar yapabiliyoruz ama... E, ...elimizdeki aslında en büyük değer... ...sanatçı olarak sanırım ürettiğimiz işler... ...ve bunların işte bir metaya dönüşmesi... Oradaki, ...orada bir yardıma dönüşmesi gibi... ...şey ilk aklımı... ...benim de ilk aklıma gelen olabilirdi. Fakat bunu ben kendim yapamazdım. Onun için belki bir inisiyatifin el vermesi... Bağışı tamamlayan kişiyi bulması ve bu işi kolaylaştırması aslında sanatçının da e, elindeki değeri dönüştürmesine yardımcı olabilecek bir yapı olduğu için değerli. Aynı zamanda e, iş, işin işleyişinde de varım sanatla dayanışmanın biraz web sitesi tarafıyla işleri yüklerken de ilgileniyorum. Ve burada şeyden de bahsetmek istiyorum normalde... E, Alanda olan seçicilik, işte sanatçıları seçmek gibi bir yapı yok burada. Biz gelen mailler doğrultusunda künye bilgilerini giren sanatçıların işlerini siteye ekleyebiliyoruz. İşlerin mevlasını değiştirmeme korumakla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Eğer sanatçı eğer işinin mevlasını düşürmek istediğinde vesaire. Bu, bu yapı sanatçıyı koruyabilecek bir yapı aynı zamanda da. Ee, veya bu seçicilik olmaması konusu da e, çok önemli. Beş sanatçı başlamıştık biz ilk başta. Beş sanatçı işiyle. Şu an geldiğimde 130 tane iş yüklenmişti. Mailler gelmeye devam ediyor. Bir 450 kadar mail aldık. Bu bir yandan da yani sanatçı için çok arkadaşımdan telefon alıyorum ve Herkes e, bir şekilde vicdanen de iyi hissettiği bir durumun içindeler aslında. E, bunun sürekli olabilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu yapıyı korumak, bir şekilde sanatçıların da bir arada bulunup bir şey yapabilme ihtimalini de güçlendirdiği için hepimize iyi geldi aslında. Burada yani sanatçı tarafımla konuşuyorum. E, onun için ben... E, bütün bu inisiyatifte yer alanlara, bağışçılara ve bağışı tamamlayanlara teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar belki bir sistemin nasıl çalıştığından bahsedebiliriz <gülüyor> evet, tam olarak. hemen sistemi özetlemeye çalışayım. Yani bu şey sanatta dayanışma ne yapıyor aslında? Sanatçının zaten prekar koşullarda güvencesi bir hayat yaşayan sanatçının elindeki değeri... Çünkü muhtemel ki birçoğumuz nakdi yardım yapacak durumda değiliz. Elindeki değeri e, kullanılabilir, faydalı bir şeye dönüştürüyor. O da aslında işte bu bağışa dönüştürüyor. Bir tane web sitesinden söz ediyoruz. Web sitesine giriyorsunuz dayanışma.org Bir e, dizi şeklinde e, eserler, sanat eserlerinin görsellerini görüyorsunuz. Her birinin üzerinde işin sahibi, işin adı, fiyatı yani bağış miktarı diyoruz. Ee, ve bir e, incelemek ve bağış yapmak için bir link var. O linke tıkladığınızda karşınıza çıkan formda e, bu eseri bağışlamak, yani bu eserin bedelini ödeyerek bağış yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. O eseri biz sizin için ayırıyoruz. <Gülüyor> Siz bağışı yapıp dekontunu veya belgesini bir şekilde tekrar sisteme, siteye gönderdiğinizde ya aynı yerden yüklediğinizde ya da info.at bağımsızlar.org'a gönderdiğinizde o eser ...size geçmiş oluyor. O eseri bağışlandı diye işaretliyoruz. İnfaat Sanatla Dayanışma.org Yanlış Genel. söyledim değil evet. mi? Pardon. <gülüyor> sanatla Dayanışma.org evet. ee, Böylelikle o eser bir kişi tarafından alınmış ve bir bağışa dönüşmüş oluyor. Hı hı. Ee, bu sistemleri otomatik yapamıyoruz çünkü çok fazla e, iletişim gerektiriyor. Hı hı. Dolayısıyla orada... ...bir bekleme süreleri olabiliyor. Yani işi rezerve ettiğinizde ya da... ...satın alındığına ya da bağışlandığının... ...işaretlenmesi sürecinde... ...gecikmeler olabiliyor. Bir de Eda'nın... ...dediği gibi şu anda bakılması gereken... ...420 mail vardı biz buraya Hı -hı. gelmeden önce. Yani çok hızlı... Hı -hı. Ve, ...ve bir ekip çalışmasını da... ...gerektiren bir şey. Hı -hı. Dolayısıyla bu şekilde... E, ...eserler bağışa dönüşüyor. Sanat eserleri bağışa dönüşüyor. Bu hem... ...sanatçının bağış yapmasını... ...sağlıyor. Hem... Bağışçının bağış yapmasını Hı. sağlıyor. Yani bir dönüştürme mekanizması aslında bir tür. Ee, sitede bir form daha var. O da sanatçılar için. Eserini bağışlamak isteyen, katılmak isteyen sanatçılar için bir form. Oradan da e, formu doldurarak başvuru yaptığınızda biz siz e, sanatçıyı ve eserini sisteme yüklüyoruz. Hı hı. Ee, basitçe çalışmasını Atladığım ya da daha kolay şey, e, Şeyden bahsedebiliriz Bağışı yapan mevla nereye gidiyor Şu var evet siz bağışı Bizden bağımsız yapıyoruz Biz sadece bir e, Bir köprü bir kolaylaştırıcı Teşvik edici e, Bir aracı durumundayız biz sadece Bunu yapıyoruz Siz bağışı yapıyor, doğrudan yapıyorsunuz Normal yöntemleriniz ne değilse, hı hı. E, Bağış kabul eden kurumlara Bizim biz burada sistemde önerdiğimiz bir takım kurumlar var. Onlara bağış yapıp dekontunu ya da işte bağış belgesini bize gönderiyorsunuz. Biz o noktada alıcıyla bağışı yapanla, bağışı veren, sağlayan ya da biz bağışı tamamlayan diyoruz. Yani sanatçıyla başı tamamlayan ya da sanatçı ile alıcı arasında köprüyü kuruyoruz. Buradan sonra da e, şey iletişim onlar arasında devam ediyor. Hı hı. Ya biz sadece takip ediyoruz ve bir problem olduğunda olmayacağını tabii ki umuyoruz. Müdahil olabiliriz ama onun dışında sanat eserinin e, alıcısı tarafından alınması... ...sanatçı ile koordine edilmesi gereken bir iş. Ve e, bu kargo, kurye vesaire gibi... ...masraflar vesaireler de alacağı ait. Şeyden de bahsedebiliriz. Şu an... ...evet bir sürü sanatçının... ...işlerini... ...bağışlamak için bize başvurdular ve... ...aynı zamanda bağışı tamamlayan... ...kişilerden de yoğun bir evet. geri dönüş... ...alıyoruz. Fakat biz şöyle... ...bir şey Karar verdik. İlk bir ay boyunca en azından şimdi aciliyetler var. Bu gönderme, alma vesairesi Hı -hı. yani şey kargo işleri için bir ay mühlet veriyoruz. Bundan sonra daha hızlı akacağını ümit ediyoruz çünkü başka aciliyetler var. Yani Bunu kargo sistemini meşgul etmemek evet, için evet. bu işleri Mart'tan sonraya bırakalım dedik. Hı -hı. Yani alışveriş gönderilme işlemlerini. Hı -hı. Evet, e, çok. Büyük potansiyeli olabilecek bir oluşum aslında. Çünkü sadece Türkiye'den değil belki yurt dışından da sanatçıların katılacağı, belki yurt dışından da alıcıların olacağı bir oluşuma da dönüşebilir. Düşündüğümüz zaman Beyrut'ta aynısını görmüştük. Farklı ülkelerde de aynısını Hı -hı. gördük ve kendimiz durduğumuz yerden Türkiye'den de destek olmak için elimizden geleni yapmaya çalışmıştık. Bu belki de altyapı olarak ilk etapta ihtiyaçlardan bahsedebiliriz. Destek olmak isteyenler belki de dinleyenler olabilir. Bir senin dediği gibi bu yani şu anda daha farklı bir yardıma ihtiyaç var. Daha doğrusu bu iş ilk 4-5 günde farklı bir yardıma ihtiyaç vardı. Giderek yardım ihtiyacı ya da çeşitli ihtiyaçlar sürmeye devam ediyor. Çeşitlenecek. Ve de yani. çeşitleniyor. Dolayısıyla aslında bizim niyetimiz bunu bu acil ilk ana müdahale etmek değil. Ama bir sistemi uzun boylu evet. çalışacak. E, Sinan'ın başta söylediği o uzun vadeli bir yapıyı oluşturmak aslında. E, yani bir sene sonra da muhtemel ki benzer yardımlara o aynı yerde yani bu bir senede bitir, kapanacak bir yere değil maalesef hı hı. Ee, şey işte... e, yani çok ciddi bir sanatçı e, iş başı oldu e, ve biz tabi ki internet sitesini güncelleyen 4 kişi olmasına rağmen 5 e. zamanla e, işte söz edildiği gibi e, şu anda hala bekleyen 400 e-posta var e, buna yetişmekte e, zorlanıyoruz ama bir yandan da şöyle bir düşüncemiz var bugünkü ihtiyaç tabii ki çok akut ve acil bir ihtiyaç ama bu devam edecek sürecek Yani açıkçası kişisel olarak başta bu fikir aklıma geldiğinde bu denli büyük yaygınlaşacağını tahmin etmemekle beraber o zaman da fikrimiz belliydi sürdürülebilir olmasıydı gündemden düştüğünde de tekrar gündem yaratabilecek bir platform olmasıydı o yüzden sanatçılarımızdan biraz sabır e, rica ediyoruz. Bütün işler e, günün sonunda, önde sonunda yüklenecek. E, ve e, biz daha koleksiyonerlere çağrı metnini çıkmadık. E, koleksiyonerlere çağrı metnini bir gündür bekletiyoruz. Çünkü altyapısal e, hazırlıkları yapmaya devam ediyoruz. Kendi kişisel koleksiyoneri ağımıza da henüz ulaşmadık bunlar olduğunda ve buna rağmen şu anda bağışı tamamlanan birçok iş var. çok kısa bir ve yaygın olmayan bir duyuru yapmış olmamıza rağmen bu daha da yaygınlaşacaktır diye düşünüyoruz ama tek ricamız gönüllü desteği olarak belki edavi ekmel söyleyecektir tam olarak ne ihtiyacımız olduğunu web tabanlı ama asıl ihtiyacımız olan sabır şu anda. Bize bağış, sanatla dayanışma aracılığıyla bağış yapmak isteyen sanatçılar için söylüyorum bunu. Yetişeceğiz, bir şekilde halledeceğiz. Yani şey geliyor aklıma, bir de bunun bir hafızayı tutma tarafı evet, da var. O, evet. o işler hem sanatçı tarafında hem alıcı tarafında bir, bir hafıza nesnesi olacak bir yandan da. Evet. Hatırlamakta fayda var. Unuttuğumuz için 24 sene sonra aynı şeyleri yaşıyoruz çünkü. Evet, çok, yani görünen o ki bir şeyden ders almamışız. Bu deprem çok net bir şekilde onu tekrar gösterdi. Ne yazık ki sadece doğal afeti olarak okunabilecek bir, bir süreç yaşamıyoruz. Ee, belki sanatçılar, sanat emekçileri ve bağış tamamlayıcıları olarak e, Ekmen'in de dediği gibi bir bellek yaratmaya da bir katkısı olur. Ee, belki bu dayanışma bir bir aradılığa dönüşür, başka bir şeye yönlenir e, bilmiyorum. Ee, i̇ki şeyin tekrar altını çiz, çizmek istiyorum. Birincisi sanatla dayanışma doğrudan bağış alan bir yapı değil zaten olanaksız bir aracı Hı -hı. ikincisi de bizim önceliğimiz sürdürülebilir olması bir bellek olması gündemden düştüğünde yeniden gündem yaratabilecek bir platform olması ve oradaki yaralar deprem bölgesindeki yaralar olabildiğince sarılana Hı -hı. dek de devam ediyor olması Hı -hı. Sosyal medya hesabının ve web sitesini... ...bir kere daha te tekrarlayalım isterseniz. Sanatla ee, sanatladayanışma.org web sitemiz. Bunun içerisinde tekrar belirteyim... ...sanatçıların başvuru formları... ...ve bağışı tamamlayacakların formları... ...orada yer alıyor. Aynı zamanda biz bu formlar aracılığıyla... ...artık iletişim kurmaya devam etmek istiyoruz. Instagram hesabımızda Dayanışma. Sanırım bu kadar. Ee... <Gülüyor> evet, bugün programımızı biraz erken keselim... Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Katılmak isteyen herkese, her sanatçıya ve bağış sağlayıcıya açık web sitesindeki bilgiler doğrultusunda devam edilerek dahil olunabilir. Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler.